الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du fa in asdaq al-hadith kalamullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa Esma Husna dersi şerhlerinde 17. dersteyiz. Bundan önce 57 tane ders 8. dersteyiz. 58. isimdeyiz. 58. isimde nedir? El-Kafi. El-Kafi. Anlamı nedir El-Kafi'nin? Yani kifayet eder, yeter her Allah Sübhanu Teala her şeye yeter kafidir. Ne diyorsun? Sene he? bu parayı verdim, bu sene yeter. Senin durumun bu kaderdir. Bu sene kafidir diyorsun. İşte kafi budur. Allah nedir? Allah-u Teala nedir? Kafidir. Allah'ın güzel isimlerindendir. Ama maalesef bu isim halk içinde unutulmuştur. Manen he? Madden. Madden kimse hiç çocuğun adına Kafi koymuş mu? Var mı Kafi? Allah'ın güzel isimlerinden. Arap aleminde var. Az da olsa Kafi, güzel isimlerinden birisidir. Manen de nedir? Allah bize yeter. Ama madde, e, manen sınıfta kalıyoruz. Kullar olarak Kâfi diyoruz, Allah bize yeter diyoruz ama başkalarından bir şeyler bekliyoruz. Evet, kâfi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette geçiyor. O da nedir? Zumar suresi 36. ayette Eleyse allâhu bi abde Allah kuluna yetmez mi? Soru işaretinde. Yetmez mi? Soruyor Rabbimiz. Ne dememiz lazım? Bela. Niye bela ne'em değil? Dedik bela daha belagatlidir. İçincisini kabul etmez. Yeter. Ne'em? Evet. Arapçada evet yetmez. Evet yeter diyebiliriz. Herçi tarafı da ihtimal eder. Bela Bela yetmez olmaz. Bela yeter yani. Ayette geçtiği gibi Bela ayette diyor ey ve Rabb'i. Bela ey ve Rabb'i bizi döndürür Allah Teala, bir de yeniden diriltir. Bu türlü meselelerde insan oğlu Allahu Teala'nı hakkıyla tanıması lazım ki o ismi anlamı üzerinde tecelli etsin. Bir ismi anlamasak üzerimizde o ismin bereketi anlamı tecelli etmez. Onu itikada dökemeyiz. Onun için kafi ismini anlamamız lazım. Kafi nedir insana nedir? Allah yeter. de yeter Allah Teala? Şimdi Allah Sübhanu Teala insanı yaratmış. Başını boş bırakmış mı? Haşa. Ne yapmıştır? Rızkını veriyor, hayatını veriyor. Hastalık verse şifasını veriyor. Her şeyine veriyor, Allah veriyor. Allah'tan başka bir şey verebilen var mı? Yoktur. Demek ki Allah nedir bize? Her şeyde Allah bize yeter mi? Yeter. Mutlak mı? Mutlak. Bir de kafi nedir? Allah sene yeter. Bu nedir? Tükenmeyen bir yetmektir. oğlu evet diyebilirsin bu iş sene yeter. O iş nedir? Eksilir, yükselir değil mi? Yok olur. O iş yeri iflas edebilir. O patron sene yeter. O patron çökebilir. Bu maaş sene yeter. Bu maaş yetmiyor. Neden yetmiyor? Hayat şartları zorlandı. Demek ki kafi Allah Teala hariç bütün is, isim, sıfatları gibi nedir? Hepsi bir yerden güç alması lazım. Birbirini tamamlaması lazım. Ama Allah Teala teç başına kafidir. Cücü tükenmez, bitmez. Kimseye de gücünde ihtiyacı yoktur. O zaman nedir? Allah Teala hakkıyla bize mutlak olarak kafidir. Biz ondan her gücümüzü isteyeceğiz Allah Subhanehu Teala bazı yerde kafi ismini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında tecelli ettirdi mesela Allah Subhanehu Teala Resulullah'ı kurumak için düşmanlarından eskiden Resulullah'a olunmuştu. sebepler gereği Resulullah sebepleri alırdır, düşmandan kururdur Düşmana kendisini muarraz etmezdir. Hicret ederken gizli hicret etti. Sahabeler onu kuruyordular. Bir gün ayet endi, dedi Allah seni kuruyor ayık olun. Ne oldu? Artık Resulullah ashab-ı e dedi gidin kurumaya gerek yoktur. Allahu Teala üstlendi benim kurmamı. Allahu Teala tabi her kulu kurur da ama şahsen üstlense artık ataşta yürüse ona bir şey olmaz. Allah üstlenmiş. İşte orada ne dedi? İnne <Sesmizlik> kfeynake'l-mustehziin. Müstehziileri biz senden biz onu onları yok etmekte biz sene yeteriz. Müstehziiler nedir? Resulullah'tan müşrik ve müşrikleri alay ediyorlar. Meş me, Yarımada cahilleri Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem aray uğraşma. Biz sene bularla yeteriz. Gördük mü? Kefeinak. Kefeinak kafi kafidir, yani kafiden alınmıştır. Biz sene yeteriz. Yani başka şey düşünme. Onları biz üstlendik. Biz de üstlensek bir meseleyi sene yeteriz. Başka bir ayette Allah subhanahu teala ne diyor? Kafi leycili وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ <gülüyor> Muminler Allah subhanahu teala üstlendi. Üstlense ne yapar Allah teala? Zeferi getirir. Yani müşrikleri kitala başlamadan yok eder. كَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ Yani Allah subhanahu teala Allah teala kıtal olunması lazım ki Allah Teala düşmanı başka bir şeyden meşgul eder. Ne oldu? Müminleri Allah Teala kurtardı savaştan. Kefe. Yeter mi Allah Teala? Yeter. İşte bu kifayet meselesi Allahu Teala bize yeter ise bunu nasıl güncel hayatımıza yansıtırız? Allah kafi ise Rızk'te Allah kafidir. Hayatı vermekte, almakta Allah kafidir. Her şeyde Allah subhanehu teala nedir? Kafidir. O zaman biz ne yapacağız? Hakkıyla o kafinin kulu olacağız. Nasıl kulu oluruz kafinin? Hakkıyla. Onu biz tanıyacağız hakkıyla. Çık kulu oluruz. Nasıl Allah Subhanahu Taala sahabeye söyledi? Sahabe için söyledi. Dedi radıyallahu anhum anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı oldu. Niye? Çünkü onlar Allah'tan razı oldular. Ne demektir Allah'tan razı oldular? Allah'ı hakkıyla tanıdılar. Böyle kabul ettiler onu. Biz de hakkıyla tanısak allah Teala'yı allah Teala'yı kabul ederiz. Biz hakkıyla tanısak Allahu Teala bu isimle ilgili kafidir bana. he Başkadan, başka yerden yardım ister miyiz? Sebepler harit istememiz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna kefeynake mustehzi'in ayeti indiğinde dedi tamamdır. Meşgul olmayın siz davetinize bak. Allah bize yeter. Üstlendi bunları. Ve bir fi fiir e immetil kufur mekçe imamları ne oldu? Teker teker yok oldular. İşte Resulullah bizim için örnektir. Bak Resulullah nasıl tevekkül etti Rabbil ül Alemine? Biz de öyle tevekkül edeceğiz. Eydir bundan ne çıkartırız biz? Bunu yansıtmak için hayatımıza kafi, her şeyde kafi ise. İnsan oğlu nedir hayatta? Bir ömrü var insan oğlunun. Onu kurumaya çalışır. Bir de malı var. Onu kurumaya çalışır. Çokaltmaya çalışır. Hayat bu kişisidir. Başka nedir? Eydir Mal nedir? Rızıktır. Rızıkı kim veriyor? Allahu Teala. Biz hakkıyla anlasak Allah kafidir bize. Dedik hazineleri tükenmez. ni de üretmekte hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Güclü devlet başkanları gibi değil. Allah nedir? Kudreti mutlaktır. Onun için hiç tükenmez bir mülk sahibine biz yaslanacağız. O bize yeter. Ama Allah Teala kime hakkıyla kifayetini üstlenir? kim hakkıyla kul ol, olsa, kim hakkıyla kul oldu, önderlik yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 13 Allah-u Teala dedi, inneke feynâkel müstehizil. <gülüyor> kim örnek oldu toplum olarak bize? Ashab-ı kiram. 13 allah Teala dedi, onlardan razı oldu allah Teala. Biz de Allah'ı, Allahu Teala Teala'yı hakkıyla tanıyacağız ki allah Teala bizden Razı olsun tanımanın da bir şerti isimlerini bileceğiz. Tevekkül edeceğiz. Önce bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? Birinci dedik Allahu Teala'yı her isimler gibi böyle bir kafi Rabbimiz var için bizi yaratmış, bize yetiyor. Başımızı boş bırakmamış, bizi kimseye de bırakmıyorsa, bu bize yeterse biz bunu ne yaparız? Mutlak severiz. Bütün sevcileri de onun sevgisi altında üretiriz. Her sevciyi Allah sevgisi için yapacağız. Mal, mülç, evlat her şeyi ne için severiz? Allah için. Neden? Çünkü böyle bir Rabbimiz var, çafidir bize. Her şeyde mükemmel yetiyor bize. İkincisi böyle bir kafi Rabbimiz var iken biz başkasından yardım ister miyiz? Başkası da tevekkül eder miyiz? Mutlak tevekkülümüz kime olacaktır? Allah'a. Onun için tevekkül kulluğun en önemli neyidir? Kulluğun en önemli gerekenleridir. Neden? Çünkü kulluk birkaç şartlarla oluşur. Onun da birisi hakkıyla tevekkül edeceğiz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hakkıyla tevekkül etseniz Allah'a o kuş gibidir. Sabah gider, karsu, kursağı boş, akşam döner, doğru dur. Rızkınızı onun gibi verir. Tevekkül dedik, ne ile olur? Tevekkül iman meselesidir. Kalp amelidir. Tevekkül de sadece dilden olmaz. Ben tevekkül ediyorum. Bu iç meselesidir. Seninle Allah'ın arasındadır. ile tevekkül edeceksin. O kuş gibi Allah-u Teala rızkını verir. Seni kurur. Hakkıyla tevekkül edeceksin. allah Teala seni en büyük yer üzerinde zalimlerden kurur. Çi peygamberlerini kurduğu cübi, çi müminleri kurduğu cübi. Ama ne zaman kurur? Ne zaman hakkıyla mümin olsa. Onun için ne diyor Allah subhanehu ve teala? kana حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Bizim üzerimize vaat sözdür. Müminleri zefere kavuşturur ki tutarız. Demek ki ne olacaksın? Ashab-ı kiram Ashab-ı kiramın özelliği nedir? Allah'ından razı oldular. Allah'tan razı olmak nedir? Allah'ı tanıdılar. O tanıdıkları Rablerini kabul ettiler. Bizim farkımız nedir? Biz bir Rabbi kabul ediyoruz. allah Teala'yı tanımıyoruz onu. Yem biliyoruz. Çok güzel edebiyet yapıyoruz. Allah'ın 99 ismini ve diğer isimlerini sayıyoruz. Ama içini bilmiyoruz nedir? Tevekkül diyoruz. Allah vakildir bize. Ama başkasına tevekkül ediyor. Hakkıyla mümin Allah'a tevekkül eder. Eğer hakkıyla tevekkül etsem o yeter ya. Niye başkalarından destek alayım? Onun için yerinden kalktın ya Allah çağırırsın. Bir şeye başladın ya Allah çağırırsın. Darda kaldın ya Allah çağırırsın. Neden? O mene yeter. Ama sebep gereği sen boğuluyorsun. Allah Teala emretmiş seni. Evet Allah çağırırsın ama sebep de alacaksın. Sebep nedir? Sen suya düştün elini ayağını bırak Allah beni kurtarsa kurtarır. Olur mu böyle şey? Sebep alacaksın. Çırpınacaksın. Önünde bir de ne var seni görmüyor? Bağıracaksın. Yetişsin seni. Bu sebeplerdir. Ama asıl seni için kurtarır? Allah. Ne dersin ya Allah beni kurtar. Sebep aldıktan sonra o şahısı Allah Teala senin için teshir etmese, göndermese seni için o duymaz. Ki görüyoruz bazı hadiselerde kıl payı adam hayatını kurtarıyor. Belki o görebilir. Neden? Allah Teala yazmamış onun için. Onun için ben hakkıyla Allah'a tevekkül etsem Allah Teala ummadığım yerden beni bir şahsı gönderir. Beni kurur. Tevekkülün arkadaşlar şeyi çok azimdir. İşte biz Allah-u isimlerini anlasak, tevekküller, tevhakkide, tevekkülü de anlarız, ona da yaslanırız. Onun için Allah-u Teala'dan başkasına tevekkül etmek nedir? Şirktir. Onun için sebepleri alırız, alimlerimiz ehl sünnet alim demiş sebepleri alırız, sebebe çifrederiz. Asas olan budur. Biz sebebi almıyoruz. sebep bizi kurtarır. Allah bizi kurtarır ama dünya sebepler mı olduğu için bize demiş bunu alın. Yani biz savaşa çıkıyoruz düşmandan Biz gücümüz var diye he? sebeplere tevekkül edecek ne oluruz? Husranı olarız. Delil Allah'ın en güzel toplumu kimidir? Ashab-ı kiram. Allah onlardan razı oldu. Çünkü onlar Allah'tan razı oldu. Sebeplere güvendiler mi? Güvendiler. Kaybettiler mi ettiler? Nerede? <gülüyor> Vuhut'ta değil. Hayır. Hünayn'de. Hünayn Savaşı'nda Mekke Fethinden sonra artık Mekke'nin pay taktı çöktü. Şeyin yarımı arabadan. Kureyş bitti. Hünayn kimdir? Havaz'ın kabilesi nedir? Gittiler çokluklarını güvendiler. Yani ummadıkları yerden hezimet okradılar. Ayette indi. Siz çokluğunuza güvendiniz. Gafil. Olur insan gafil. İnsanoğlusun gafil olursun. Ama ayıp mı gafil olmak suç mu allah Teala indiğinde? Hayır. Gafil ol. Ama gafletini tedarik et senin üzerine vaciptir. Gafletin üzerine kal, o suçtur. Senin için vabaldır cezasını görür. İnsan gafil olur. Babamız cennette gaf gaflete kapıldı. Ne yaptı? Allah'ın emrini üretti. Sonra ne yaptı? Tedarik etti. Allah affetti onu. Biz de onun oğullarıyız. Yapacağız. Allah bizi affetsin. İşte biz güvenmeyeceğiz. Neye güveneceğiz? Her şey Allah'a güveneceğiz. Eskiden biz basit silahlarla düşmanı kazanıyorduk. Şimdi elimizde topumuz var, tankımız var, filanımız var diyecek ne olur? İşte düşmana galip gelemeyiz. Tevekkül Allah'tan bırakmazız. Bıraktın. Onun için bazen şeytan da gelir. Evet ben Allah'a tevekkül ediyorum ama sebebi öyle sarılırsın ki zannedersin sebep beni kurtarıyor. Ben nasıl düşmanın karşısına çıkayım elimde? Bu silah yoktur. Bu çeşit silah. Sen çık mevcut sebeplerden çık, Allah senin için zeferi getirir. Gördük işte. Afgan'da, Çeçen'da, Bosna'da oldu, he? Irak'ta, şu anda Suriye'de. Suriye'de nasıl başladı mücahitler? İnan ki yok. Yani bir tane bulunsaydı, elli taneye bir klaşın bulunmuyordu. Klaşın bulunmuyordu, kuruşunu bulunmuyordu. Silah yok. Amborga da var, her çeşit şey vermiyor. En büyük duşlarınları da Mücahidlerin, yani Suriye halkının Arap ülkeleridir. Ne yapsılar? Allah verdi sonra. Nereden verdi? Düşmanın ganimetini aldılar. Ama yeter ki başlasan. Başlasan Allah verir. Hakkıyla Allah'a tevekkül edeceksin. 13. Allah'tan başkaya tevekkül etmek nedir? Şirktir. Özellikle tevekkül niyetiyle yen yani ya harfinde, ya nide nedir? Çağırmak nidası. Ya Allah yerine, ya Muhammed diye bilir misin? Haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günde senden beri gelir. Benim ümmetimden değil yani. Şirk koşmuştur. Allah şirki her şeyi affeder, şirki affetmez. Ya Ali, ya Abdul Kadir gelani, bunlar nedir? Şirktir. Bular ne kadar Allah'ın yüce kulları olsa, evliyaullahlar olsa, enbiyaullah olsa ama bunlar, bunlar da, bunlara, biz bunlara şey yapamayız, bunlardan gücümüzü isteyemeyiz. Ha eğer bunlar canlıysalar gidip bulardan dua isteriz. O olur. Ama tevakkül Allah'tan başkaya yapamayız. İşte kafi sıfatını da, ismini de bilsek hakkıyla o bize yeterse sadece ona tevekkül ederiz. Allah bize kafidir. Sonra Allah bize kafi ise ne yaparız? Allah'tan başarılı tevfiki arzu ederiz. Ya Rabbi bizi bize, bizi başarıya, tevfika ulaştırır. Buna güveniriz. Ben ilmime güvenmem. Ben parama güvenmem. Bu işi paramla yapacağım, ilmimle yapacağım. Benim ilmim olmasaydı ben doktor olamazdım." diyor. Ne olur? Yanlıştır. Aslında başarı Allah'tandır. Yüzlerce ilmi olan insan var. İlmini kimseye veremez. Yani başarılı olamaz. Her ilim ezberlemek başarılı değil. Birçok alim var, âlem cihandır ama davetinde başarılı olmamış. Tebliğinde başarılı olamamış. Adam da var çok az şey biliyor. Ama öyle Allah'tan tevfiki istiyor. Başarıyı istiyor. Ona da güvenmiş. Ona da tevekkül etmiş. Ağzından çıkan söz kalplere izinsiz giriyor. Tevfik, sedat Allah'tandır. Allah seni başarıya. Allah senin okunu hedefe yönlendirir. Onun için deme ben iyi nişancıyım de savaşta keskin nişancılar var. Ben iyi nişancıyım, hiç hata yapmam. Buna sen ne olursun? Başarıya ulaşamazsın. Vallahi arkadaşlar var, diyor ki bazen elimiz titriyor. Ki maddede bir artı birçi biraz elin titrediği, Özellikle keskin nişancı silahlarında milimetre meselesidir. Çünkü uzak mesafeden vuruyorsun, bir milli oynadı, orada bir metre hedefi şaştırırsın. Diyor, bazen elimiz titriyor. Yorgunluktan, yan korkudan, yan bir şeyden. Diyor ki, ama isabet ediyoruz hedef. Neden? Niyet önemlidir. Bazen de diyor, aynen şahıs, niyetinde, şeyinde, şeytanın vasıtasıyla bakıyorsun, gaflete dalmış, nasıl savuracağım? Diyor, yüzde yüz isabet alıyorum ama hedefi uğramıyor. Onun için niyet çok önemli. Biz tevfiki kimden isteriz? Kim bize yeter? Ondan isteriz. Tevfik kimdendir arkadaşlar? Allah'tandır. Allah bizim hedefe vardırır bizi. Onun için biz Allah'tan başka kimseden tevfik istemeyiz. İyidir. Bir de bu ismin cereyi, kafinin ismi, Allah bize yeterin ismi bir de nedir? Gerektir üzerimize tevekkül dedik, tevfik istedir dedik, sevgi dedik vesaire bütün meseleler dedik. Bir de neyi gerektirir? Bu tecelli için üzerimize hüsnü zan. Ben Allah'a güveniyorum, Allah bana yeter. Ama hüsnü zan ne edeceksin Allah'ta? Hüsnü zan nedir? Yani Allah her şeyi yapsa güzel, ne yapar? Allah Teala zulümden he? yanlış işlerden nedir? Münezzehtir. İşte buna hüsnü zan derler. Demek ki ben bir şeyi yaparken bir şeyi yaparken Allah'tan istedim. Allah en iyisini bana verir. Vermedi benim ilmime göre yanlışysa demek ki hüsnü edeceksin Nedir Allah-u Teala'dan? Bunda bir hikmet var diyeceksin. Ayette diyor Bir şeyi sevmezsiniz ama o sizin için hayırlıdır. Tersi de buğz edersiniz. Seversiniz pardon o sizin içindedir, dışıdır. Hiç düşünmeziz Rabbimiz'de. Allah bize yeter. Ben mümin oldum. Ama bakıyorsun rızkım azdır niye? İşte bu hüsnü zan değil. Ben sebepler aldım olmadı. Bu hüsnü zan değil. Hüsnü zan neyi gerektirir arkadaşlar? Allahu Teala'ya teslim olmak. Allah -u Teala her şeyi yapsa güzel ne yapar? İşte bu teslimiyettir. Allah'ın kudretine, ilmine ne olacağız? Teslim olacağız. Teslim olduğumuz her hayatımızda ne oluruz? Başarılı oluruz. Ne dedi? Birinci ayette dedik. Eleyse bikafin abde. Al, Allah abdi. Kuluna kafi değil midir? kul çimdir. Niye demedi ayet kerimde belagat gereği? Niye demedi nas insan? He? Kul kelimesini kullandı burada. Neden? Yani ben Mesih'im onun. Kul dedim ben Mesih'im onun. Kul dedim hatırlatmak lazım. Ben seni yaratmışım. Değil mi? Kul. Yani ben seni yaratmışım. Senin yaratanım benim. Rızkını veren benim. Hayatını veren benim. Canını alan benim. Ben sana yetmez miyim? Soru soruyor. Aslında bu bir lütuftur Allah Teala'dan bizi. Uyandırıyor bizi. Gaflete kapılmayalım diye. Ben sana yetmem mi? Gidip ya Ali çağırıyorsun, ya Abdülkadir, Helbüç olarak. Ölmüşler, gitmişler. Ellerinde bir gücü yoktu. Niye onlara çağırıyorsun ey kulum? Aslında bir sistem de var burada. Bu ne gerektirir? Bu Allah-u Teala'nın, biraz sonra geliriz, bir ismine, latif ismine. Bu Allah'ın lütfündendir. Bizi seviyor. Bizim eğiligimiz istiyor. Eğiligimiz istiyor. Bize doğru yolu göstermiş, Yanlış yolu ve yanlış yolun başındaki düşmanın bütün planlerini bize atuklamıştır. Bu nedir? Latiftir. Lütfetmiş bize. Halbuki biz hak etmemişiz. Kulluğu yerine getirmemişiz. İşte hüsnü zon yapmamız lazım. Allahu Teala kafidir bize. En güzel hüsnü çocuklarımızın adını Abdülkafi koyacağız. Her zaman hatırlayalım Allah bize yeter. Rızkımızda Allah bize yeter. Yücümüzde Allah bize yeter. İlmimizde Allah bize yeter. Düşmanlarımıza karşı Allah bize yeter. Bakın arkadaşlar. Çok enteresan bir şey var. Bugün de özellikle bugün de baz İslam aleminde korkaklar, hezimete uğrayanlar ya ne yapıyorsunuz diyorlar. Nasıl bu baş kaldırırsınız Sizin gücünüz yoktur. Sabredin. Aslında bunlar kafi anlamını bilmiyorlar. Allah-u ismini bilmiyorlar. Halbuki bunlar da Müslümandılar İslamiyet adına ahkem kesiyorlar. Yetmez size. Gücünüz yoktur. Dengli değil. Sizi kafir ezip geçer. Sabredin. Doğru mu bu? Doğru değil. Delil. Ben size delil vereceğim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında. Bir de ashab Kiram. Neden bu ikisi? Çünkü Resulullah bize allah Teala en güzel örnek diye göstermiştir. Resulullah'ın da bize Toplum olarak birinci kuşaktır en güzel örnek göster. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin neyidir imamıdır önderidir Bize ne için göndermiş? Bizden işkence mi alsın? Ha? Haşa. Neye gö gönderildi bize? Rahmeten lil alem. Rahmettir. Bize değil alemlere. Alem kimdir? İnsucin. Onunla insucin dedin. İnsüjinnen yaşayanlara da onlar için oların hatrı için bütün yaratanlara da rahmettir. O da nedir? Ağaçtır, sudur, dağdır. Bunlara da resullara rahmet olarak göndermiş. Bunlarla da biz nasıl taammül ederiz onu bize öğretmiştir. Eyidir bu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kaç tane sahabesini savaşa gönderiyor. Mu'ta savaşı. Biliyorsunuz. Mu'ta savaşı Resulullah'ın en son gazvelerinden iyidir. Muta neredir? Yarımada'nın sınırı. Şam'la. Bugün de Ürdün taraflarında oluyor. Mu'ta savaşına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını gönderdi. Kaç adlar ashab Kim hatırlar? Üç bin. bin. Kim dedi üç bin? Aferin. Bu güzel bir şeydir. Bak. Neden aferin? Çünkü okuyacağız. Bunlar hepsi ibrettir. Bu tarih değilse araca. Resulullah'ın hayatı tarih değil. ibrettir. Üç bin tane ezberleyeceğiz bunları. Bedir Savaşı'nda kaç tane vardır? Bunları ezberleyeceğiz. Kaç sahabe vardı? Bakın şimdi bundan itikat da çıkar. Üç bin tane de. 3000 tane sahabesi el bebek gül bebek bunları yetiştirmiştir. Hani yarımada yeni yani yeni istikrar yerleşmemiş hala yarımada da Resulullah ne yapıyor? 3000 tane askerini o o zamanın en büyük devletine karşı gönderiyor savaşa. Yani bu günde Amerika'ya karşı savaşa gönderiyorsun. Ne tankın var, ne topun var, ne deniz donatınların var, ne akıllı füzelerin var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanda da aynendir. 3000 tane en büyük devletin karşısına gönderiyor. Rumlar da, ya bu Araplar ne ya, nasıl cesaret... Çöl bedevileri gelmişler. Oranın şeyi, imparatoru Heraklész ne diyor? Gönderin buna bir ordu, bir ders olsun hayatta dönmesler bir daha. Kaç bin tane orduya karşı asker gönderiyor? He? Kaç? 300 bin. Siz? 300. Hayır. Hayır. Racih olan 120 bin. Ama 200 bin de diyen var. Tarihte ihtilaf var. Ama biz ne alalım? En azını alalım. 3 bin. Kaça karşı? 120 bin. Yani Bedir Savaşı'nda 300 şahıs 900 şahsa karşıyadır. Bunu örnek vermiyoruz. Neden? Çünkü Bedir Savaşı özel bir şartlerde oluştu. Ama bu özel şeritlerde değil. Bunu bilerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göster. Bedir savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu müşrikler geliyorlar. Bunlar 300 sene silahsız bile hafif silahlarla gittiler kafilenin bu Sufyan'ın kafilesinin önünü kestiler. Ama burada bilerek en yüce devletin karşısına göndermiştir. Bu, bu kralcılar diyelim bugün de Olar genelde yöneticilerinin atrafında dolanan yani oların zihniyetlerindeki alimler korkutuyorlar. Bugün de diyorlar Suriye'ye göndermek nedir? Suriye'ye bugün de insanlarımızı göndersek bunları tehlikeye atmaktır. Bunu kim diyor? Suudi müftüsü diyor. Halbuki aynen müftü fetva vermiştir şeyi göndersin. Bütün Avrupa'ya İlim talabına Telebeler gidiyorlar Yani çocuklar Yeni lise bitirmişler Yeni üniversite bitirmişler 20, 20, 18 yaşında dinlerin de bilmiyorlar Zaten şu anda nesil de bozulmuş orada Gönderiyorlar bunları nereye? Avrupa'ya Amerika'ya, Avustralya'ya. Bunlar ne yapsınlar? Doktora tezlerin, Master'ları nasıllar? Onlar orada ne oluyorlar? Birden kafesten çıkmış gibi o, o hayatı görürler. İşte internette girin bakın acayip şeyler görürsünüz. Bu tehlike değil ama Suriye şehadet şerbetini içmeye tehlikedir. Bu zihniyetler her zaman var. Ne diyorlar? Diyorlar ki neden tehlikedir? E işte orası fitnedir. Nasıl olur fitnedir? Fitne ne zaman olur? Çi Musulman savaş yapsa fitnedir. Bunu Resulullah kriterlerini koymuş bize. Çi taraf Müslüman savaş yaptı bu fitnedir. Ama şu anda Çi Musulman arasında değil. Karşı taraf önce bazı Partisi, Nusayri, Zındık, Din Düşmanı, Musulmanları 640 senedir çeşiyorlar yanında da en büyük ehl-i sünnet düşmanı rafiziler durmuştu. Oların da peşinde kim var? İşte Rusya var, Çin var, Batı var. Dataylı, dataysız. Bakın bunları ne kadar yamuk bir fıkıh var burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitne değil mi gönderdi. Kaç tane? 3000 bin taneyi yüz bine karşı. Muhtesavvaşında. Hem de oturmuş Medine'de canlı yayını görmüş gibi. Bu da keramatlerindendir Resulullah Azzallahu Mucizelerindendir pardon. Biz bunu mucize derslerinde anlatmıştık. Diyor şimdi bu kuma da aldı Cahfer-i Tayyar şehit oldu. Sonra diğeri aldı, şehit oldu. Sonra Abdullah bin Revah'ı aldı, şehit oldu. Sonra diyor kumandayı Allah'ın bir kılıcı aldı. Ve zefere kavuştu. Bir ay sonra haber geliyor. Resulullah'ın dediği gibi üç bin tane yüz binin karşısına çıkmış. Ya Bunu akıl mantık bunu kabul etmez. Bu mucize bir meseledir. Yani bir artı bir iki. Üç yüz tane ne yapacaktır yüz yirmi binin karşısına? Yani eli boş dönmese, her salladığında iki adam öldürse bunlar bile bitmezler ya. Yüz yirmi bin tane, üç bin tane nasıl bitirir? Biz bunu irak İran Savaşı'nda gördük. irak İran Savaşı'nda dörtlü, sabatanalı uçak savarlar var. Hücum yapıyorlar o kadar çoktular ki, o sabah taneyden, dördlüyden bile tarıyoruz oları. Düşürler. Her taradığımızda cirmat tuzdan düşüyor. Ama yerine geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Senin kuruşunun olar bitmiyorlar. E çok olsa beladır işte. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Buları gönderdi. Ne oldu? Öldü, Resulullah müjde de veriyor. İşte bunlar şehit oldular diyor. Aklıyordu onlar için. Şehadet çerbetini içtiler. Seviniyor ama niye ağlıyor? E bunlar ashabıdır. İnsanoğulları. Ondan sonra Hz. Halid bin Velid, İmam-ı Mucahidin'dir. Ne yaptı? Bir taktik kullandı orada. Savaş teknikini. Ondan sonra kurtardı orada orduyu. Çekildi. Resulullah dedi zefer etti. Halbuki yok yokuydu orada. Yani karşı ordu kırılmadı. Ama o üç bin teneyi he? O üç bin teneyi öyle kurtarması nedir? Bir zeferdir. Hayatlarını kurtardı. Eydi niye gönderdin onu diyebilirsin ya Resulallah. Niye gönderdi? İşte büyük zefer onu müjde verdi Resulallah. Üç bin tene yüz yirmi bin karşısında durdular sonra yenilmeden çekildiler yok olmadan çekildiler ne demektir bu? Büyük seferdir. Bunu bir her çeşit şey konuşur, bugün de tarihte de konuşurlar. Karşı taraf askerlerin ne yaptı? Maneviyetlerini kırdı. Ne dediler? E arabalar bedevi değilmiş sizin dediğiniz gibi. 3000 tane en büyük imparatorluğun karşısında durdu. Hani tehlike. Bunlar hakkıyla inanıyorlar. Eleysellahu bi kafin abdi. Hakkıyla Resulullah'a inanıyordu. Allah kafidir. Allah bize yeterdir. Gördük mü? Gördük mü? Bu en güzel reddiyedir. Böyle kralcılara, yöneticili alimlerini. Hangi telden istiyorlar, o telden çalıyorlar. Halbuki eskiden bu yönetici, bu alimler ne derdiler bilir misiniz? Misir alimleriyle alay ederdiler. Misir alimleri ne derdiler olara? Misir alimleri çekmecede hazır fetveleri var. <gülüyor> Yöneticinin tonuna göre fetvayı verirler. Bizi telebelik yaptık orada. Bize böyle öğretirdiler. Şimdi oları bile salladılar. İşte cülme konşuna gelir başına. Halbuki oları böyle Alay etmek onu için caiz değil hiç Müslüman'a bir Müslüman düştü alay etmezsin, dua edersin onu için. Onun için dedik bir zayıf hadis var anlamı doğrudur. Man ayyara aha hubiden bin yamut hatta yefal kardeşini bir günahla alayladın, ölmezsin illa o günah işlersin. Alaylam alay etmeyeceksin. Ne diyeceksin? Ya Rabbi şükür olsun beni bu günahtan kurtardın. Kardeşimi de kurtar. Hidayet nasip et bana. Evet bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafiyi anlamış mıydı? Anladı. Bir de bir örnek daha vereyim size. Ha o Resuldür tamamdır filandır diyebilirsin. Evet. İkinci örnek nedir? Ashab-ı Kiram. Resulullah'ın halifesi en büyük talebesi Sıddîkül Ekbar. Ne yaptı Sıddîkül Ekbar? Biliyorsunuz Resulullah'tan sonra irtidat oldu Medine'de. Mürted doldular. Birçoğu vazgeçti dinden. Birçoğu dini kabul ederim ama bazı kriterlere uymam dedi. En büyük şeyler de edilir? Zekatı vermeyi reddettiler. Abubekr-i Ab Sıddık bütün sahabelerin ihtilafına karşı hepsine karşı durdu. Dedi Allah'ın emri emridir. Yerine getiririz yok oluruz dediler. Bu nasıl Allah çafidir dedi bize. Hazreti Ömer bile karşıydı. Nasıl olur? La ilahe illallah diyenleri öldürürüz. Öldürürüz. La ilahe bir şartını iptal ediyorlar. Hazreti Ömer diyor ben Abubakır'ın bir ısrarını gördüm vallahi dedim bu bu mübarektir, sıddiktir, batıl yere ısrar etmez. Ben de peşinden gittim. Bütün sahabeler de gittiler. Ve zefer oğlanlar eydir burada illet nerede burada Medine'de bile Medine'nin etrafındaki bedeviler Araplar Medine'ye bile saldırdılar ama orduyu ne yaptı? Önce bir ordu vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Roma karşı Usame'yi üzerine bırakmıştır Genç bir lider onu şeye gönderiyor Şam'a gönderiyor. O orduyu dedi göndermem. Bir orduyu Resulullah gönderdi ben onu gönderdim gönderdi onu ya, ya Halifetü Resulillah onları gönderme bak olsun dedi Allah bize kafidir buradaki müminler yeter dedi. Ondan sonra Halid İbn-i gönderdi? İşte gönderdi temizledi. Mürtedilere hepsini Kılıçtan akıllarını başına getirdi. En son da en son savaş neredeydi? Ha? Beni Hanife bilmediğin şeyleri de konuşma. Her attımda tutun. Abruha. En son neredeydir? Beni Hanife. Beni Hanife neredeydir? Şeyde. Bücünde, Riyad'da. el Kezzab. Peygamberlik iddia ediyor. Hazret Halid en son geldi. Onun canını aldı. Elhamdülillah. Ondan da kurtardı. Yani Arabadası hala tam istikrar bulmamış. Ama ana başlar istikrar buldu. Ne dedi? Hemen bir mektup geldi Halid i̇bn Velid'e. O orduların genel kumandadır. Bir mektup geldi. Mektubu alar almaz Irak'a yönden. Faris seni bekliyor. Bakın tevekküle bakın. Bakın eleyse Allah'u bi kâfin nasıldır. Hele yeni savaştan çıkmışlar. E bir toparlanalım. Orduları birleştirelim. En büyük devlete karşı gidiyoruz. Hayır. Ey Halid al ordunu. Müslümanlar rahat etsin. Dinlensiler yoktur. Al ordunu. Git Irak'a. Faris. Çinci dünyanın o zaman da en süper gücüdür. Farslar. İranlılar. Ataşperestler. Ki bir gündeki İranlılar da onların torunudur. Ama Rafizi diniyle kablamışlar Ne yaptı? Sahabe-i kiram yok dediler mi? Ciddiler. Sonuç neydir? İki imparatorluk çöktü. Tehlikeye atlar mı onları? Ha? Tehlike miydi? Evet, bizim ilmimizde bir artı bir tehlikedir. Ama mümin için hakikattir bu. Onun için Kadisiye savaşında. Sa'd ibn Abi Ebi Vakkas Resulullah'ın dayılarından oluyor. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye dememiş. fedaka Ebi ve ummi. Anam babam sana feda olsun ey Said, at demiştir. Okunu nerede atıyordu? Savaşta, Bedir'de, Hüth'te miydi? Sonra sonra hadisiye savaşında Furs çok güçlü bir devlette. Filleri var. E, sah sahabede de böyle savaş görmemiş. Biraz zorlandılar. Çok şehit verdiler. Hazret Ömer'e yazdı halifeye Sa'id bin Ebi Vakkas ya emir el muminin bana adam gönder. En azından bin tane adam gönder. Çok sıkıştık dedi. Hazret Ümer de kimi göndersin? Adam mı kaldı? İki savaş atmışlar Büyük cümbratörlükten. Ne yaptı bilir misiniz? Şam'ın ordusuna yazdı. Orada bir oranın kaidine dedi ki Ka'ka' diye var. Ka'ka' gönder şeye. Irak'a. Yanında da ordu o dedi zaten şamda bizim ordumuz sıkıntımız var. Yanında da bir rivayette 30 40 tane adam gitti. Kakahta büyük bir sahabedir ama bir savaşa girse o savaş ne olur? Galipce şey, yenilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey e, Hazreti Ömer Mektup yazdı şeye. Dedi sene kaka'yı gönderdim. Bin adama bedeldir. Bin adama bedeldir dedi. Ve bil fe'l geldiğinde savaşa. Savaş ısınmış. Baktılar. Savaş ısınmış. En şiddetindedir. kaka bildi savaş var. Arkadaşlarını dağıttı cirmat tuzdanayı. Fazla duman çıkartın dedi. Oradan da Müslümanlar baktılar, dediler ordu geldi Müslümanlardan medel geldi. Ne oldu? Furs'un ordusunun haysiyeti kırıldı, şeyi e, maneviyeti kırıldı. Umru Sa'd ibn Ebi Vakas da hastaydır, kula'dan kontrol ediyor şeyi. <gülüyor> Yahu dedi bu qaqa ne yapacaktır yani? He? Ka'kaha da girdi orduya. Bir girdi, Fil girdi. Evet. Şu anda tuttu. <gülüyor> bir girdi, pil girdi. Öyle bir savaştı ki, birinci hu fil başını çekiyordu. Bayez fil. Onun hortumunu çesti. Kontrol kayboldu. Bütün filler ona tabi etler. Hepsi o bayez fil şaşırdı. sağ sola kaçtı. O bir filler de onunla kasıca bitti savaş orada. Çimin galabetiyle Müslümanların galabet. Sa'di bin Ebu Akkas dedi Allahu Ekber bağırdı şimdi anladım niye bana Ömer dedi bir tanesi bin taneye bedeldir kaka -ka. bu nedir bu delalet bu delalet bu murcif bu korkak alimler ha? bu korkak insanlara nedir reddiyedir hesap önemli değil evet sebepler önemlidir alırız ama iş cihada geldi, hesap önemli değil. Hesap etmez. Delil işte al sene Rasullattan ve bundan sonra nasıl oldu? İslam tarihine bakın. İslam tarihi hep böyledir. Hiç uzak gitmeyelim. Kendi tarihimize bakarım. Osmanlı tarihini. Osmanlı nedir? Bir geldi. Bir kane geldiler. Sonra ne oldular? Bir en büyük imparatorluk oldular. Neye göre? Korkmadılar. Bir artı bin hesabını etmediler. Her yere savaş diye Allah diye atıldılar. İşte bu nedir asıl da? Bu kifayet meselesidir. Aleyh sallahu. kafin abde. Bunu yaşamak lazım. İşte ashab-ı yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için önderiydir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o orduyu Mu'ta'ya göndermeseydi sahabeler ondan sonra o işi yapabilirdiler. O koskocaman umbratorluk o gün korkmasaydı Müslümanlardan ne olurdu? güçlenirdiler. Biz atılacağız. Eydir. Bu tarihte evet doğrudur. Onlar sahabedir. Onlar avliya Allah'tır. Diğerleri de samimiydiler. Bugün de biz biz de samimiyiz inşallah. Delil, işte bugündeki cihatlarda da öyle var. Afgan cihadı, biliyorsunuz acayip mucizeler oldu içinde. Sovyetler birliği nedir? Dünyanın çinci süper gücüdür. Yani o zaman Faris vardır, bugünde Sovyetler birliği var. O zaman Roma vardır, bugünde Amerika vardır. Sovyetler Birliği'nin bir çökmesinin önemli bir sebeplerinden birisi Afgan Savaşıydı. Bunu biz demiyoruz, bunu kendileri diyorlar. Hayır, <gülüyor> umuri maşahide bih Düşman bir şeye de şahidlik etti, o aneyi delildir. Kendileri diyorlar, yazıyorlar, Sovyetler Birliği'nin çökmesi Afganistan batağına girmesin. Ki ondan sonra da Abdullah Azzam Allah rahmet eylesin bir kitabı var. Ayatul Rahman Fi Cihadil Afgan. Orada anlatıyor kerametleri, misk hoaxlarını, nasıl bir şahıs böyle. Onu yaşayanlar da var aramızda anlatıyorlar. Azınlık idiler. Afganlılar azınlık. Birkaç taneyle başladılar. Küçük hafif silahlarla başladılar ama ve üç bir umbratorluğu çöktürmeye sebep oldular. Elhamdülillah. Çeçenistan aynen böyle. Bosna Hersek'te biliyorsunuz neler oldu. O da aynen böyle. Irak aynen böyle. Irak'ta yüzde üç tane Iraklılar savaş etti. Amerika'nın projesini bozdular. Kırk bin tane Amerika şu ana kadar öldürdüler. Anlatabildim? Bugün de Suriye Suriyeliler siz zannederseniz kimiyle Kim ile savaş yapıyorlar? Suriyeliler Suriyaa ordusuyla savaş yapmıyorlar. Suriyaa ordusu çoktan bitmiş bitmesi lazımdı. Suriyeliler şu anda bizim yerimize dünyadan savaş ediyorlar. Batıdan, Rusya'dan, Çin'den, İran'dan. Bunun yanında bizim başımızdaki yöneticilerden. Hepsi haindir bunlar. Ümmete hıyanat etmişler. Çünkü neden? Hiçbir zaman bırak, taraftar olmayın. Sadece şerlerini, şerrinizi bizden uzak tutun tutmuyorlar. Tam tersine her zaman düşmanın mayasına maya katıyorlar. Ama Suriyeliler bir azınlıkla, çoluk çocuklarla kanlarıyla şu anda iki senedir, çi seneyi doldurdu, ayaktadılar. Neyle ayaktadılar? Ha? İmanlarıyla. İman gücüyle. Bütün projeleri bozdular. Öyle bozdular ki İran ilan etti dedi ben gireceğim. Suriye'ye ve girmiş şu anda da. Hizbü şeytan hizbullah ilan etti. Nasrullat ilan etti. Hizbi nereye girdi? Suriye resmen girdi. Biz bunlara karşı savaşıyoruz. Asıl onlar ümmetin ümmetin yerine savaşıyorlar. E burada ne tecelli ediyor? İşte kafi ismi. Allah bize yeter ya. Yeter Allah Teala bize. Onu için arkadaşlar. Biz neredir? Bıl kısmı da burada çıkmış fetva veriyor. Suriye'de cihad etmek ebesttir. Neden ebesttir? Yok kralcılar gibi. Bu da başka bir world Madalya Madalyanın o biricüdür kralcılığın. Ne diyor? Ya işte başka yerlerde yaptılar. Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da ne oldu? Bir de sonuçta emperyalizm, Batı bir de yönetimi ele geçiriyor. Bu da yanlıştır. Bizim üzerimize sebepleri alacağız. Biz yapacağız. Gerisi Allah'adır. Niye başarılı olmadık? O hatayı kendimizde aramamız lazım. Ama biz sor biz sorumlu değiliz. Cihad yaptık, İslam devleti kurduk. Böyle bir şey yoktur. Sahabe de bunu Cihadı çıkarsan illa ben gidip fetih yapacağım, keyfize vazım süreceğim. Bu niyetle mi çıkırdılar? Hayır. Ben çıkıyorum, Allah'ın emrini yere getiririm. Ceric Allah'a kalmış. Allah istese bir gecede zeferi getirir. Bir de niye insanları mahrum ediyorsun şehadet şerbetinden? Şaha açılmış. Düşman da belli. Ciden gitsin, içsin şehadet şerbetini. Suriye'lerde diyorlar mesela bugün de kaç yüzten ölmüş. 200 bin tane. Bugün de resmi olarak 100 kusur diyorlar. Ama 200'ü de geçmiş. Bunların inşallah nedir bunlar? Biz arzu ederiz. Bunlar inşallah Allah bunları şehit kabul eder. Bunlar kalsaydılar belki fitneye onardılar. Kalsaydılar belki şehadet şerbetini içmezler. Bir kısmı da günahkardır. İnşallah o şehadet günahlarını da ne yapıyor? Sıfırlıyor şeffarattir oralara. Evet, onun için her şeye dengeli bakmak lazım. Allah'a yönlendirmemiz lazım. Bu da nedir? اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافِينَ Allah kafidir bize. Her şeyde Allah yeter bize. Hakkıyla tevekkül edeceğiz. Tevekkül de yetmez. Hüsnü edeceğiz O da yetmez. Her şeyi onun için seveceğiz. Her şeyi onun için sevdik. Allah Teala bizi muvaffak eder. İşte o ayet bize de tecelli eder ve kana aleyne nasrul Ne zaman hakkıyla mumin müminen Allah hepimizi hakkıyla mumin mümin eden o ola, e, hak olanlardan eylesin. Çati sıfatını anlayanlardan eylesin. Onun da hakkıyla ismin anlamı hayatımıza tecelli edenlerden eylesin. Velhamdülillahi rabbil azim.